Dünyayı Okumak programından Açık Radyo'nun bütün arkadaşlarına merhaba ben Aytaç Timur. Merhaba ben Akif Pamuk. Bugün bize ulaşan üç tane güzel kitap görüyorum Akif elinde. Tanıtmak ister misin onları? Yollar evet, açık olsun. E, yollar açık olsun. Metis etiketiyle çıkan Fatma Tütüncü ve Koray Tütüncü'nün e, Trajik Hissiyat Ütopik Siyaset. Can e, Jack Edebi ve Siyasi Tehayyül'ü e, başlıklı kitap Metis etiketiyle çıkmış. Burada ne yapıyor? Metin Rusuyu Rusuyu yeniden hatırlıyor ve onun edebi ve siyasi tarihi üzerine bir tartışma yürütüyor. Hakikaten e, geçmişe dair e, kavramsal çerçeveyi bugüne kadar getiren bir metin. Tam senin e, Sanki Metis yayınları da benim alanımı bilip <gülüyor> <gülüyor> bunlara yönelik kitapları e, konuşalım, diyor, konuşalım evet. diyor. Hakikaten e, e, özellikle bilim alanını belki biraz ihmal ettik. E, Orada da birkaç konu kalmak e, gerekiyor bence. Yine Metis Etiketi ile çıkan Metis Bilim serisinden... ...Stenberg'in Nörolojik başlıklı kitabı. Alt başlığı ne? Beynin mantıksız davranışlarımız arasında gizli mantığı. Bu, bu, bu konularda inanılmaz ilgi çekmeye başladı. Bana sanki birazcık şeyi hatırlatıyor. Bu rasyonizm eleştirilerinin bugünkü karşılığını hatırlatıyor. Mesela körler rüyalarında ne görür... Zombiler arabayla işe gider mi? Hayal gücünüz size daha iyi bir sporcu yapabilir mi? Hiç olmamış şeyleri hatırlayabilir miyiz gibi. Ee, daha detayını söylemeyeyim. Ee, merak Sen hatırlıyorsun eden. hiç olmamış şeyleri. Evet hiç olmamış şeyleri hatırlıyorum. Ee, bu da Metis etiketiyle çıkmış. Yolu açık olsun diyoruz. Yine e, bu e, bilim diyebileceğimiz e, ama öbür taraftan da birazcık e, edebiyata referans veren... E, ama aslında de bir olmayan non-fiction bir kitap var. Say etiketiyle çıkmış. E, Carl Sagan'ın e, Füsun Bay, Baytok'un çevirisiyle. milenyumun eşiğinde yaşam ve ölüm üzerine düşünceler. Bu arada Say bize ilk defa kitap gönderiyor. Evet. Değil mi? Bunları e, da anmış olalım. Biri de bu Değil Carl C ile yazılıyor. Yani evet. İnternet ararsanız. Evet. E, burada da alt başlıklarda beni böyle e, etkileyen, ya oku oku... O, diye e, tahrik eden şey. Muhafazakarlar neyi muhafaza ediyor? Çevre, sağduyu, gökyüzünün kayıp parçası, tuzak küresel ısınma. Bugün artık bunu iklim krizi diyoruz. Tuzaktan kurtulmak din ve bilim diye devam ediyor. Sayıt Kitili çıkan milyarlarca milyarca milyarlarca kitabının da yolu açık olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz yayın evlerimize. Bugün stüdyoda bir de konuğumuz var. Yazdan kalma ne yazık ki bir gün yaşıyoruz 12 Kasım'da. Hava bugün 17-20 derecelerde dolaştı. Ee, ama akşama doğru biraz soğudu. Ama biz dönelim konumuza. Zümrüt Bıyıklıoğlu. Zümrüt Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ayrıntıdan çıkan bir kitabınız var. Küçük yazarın el kitabı. Evet. Esasında bizim Akif'in yine çok sevdiği bir konu bu. Ee, çünkü kendisi biliyorsunuz eğitimci. Evet. Akif evet, senin ilk sorunu alalım Zümrüt Hanım'a küçük yazarın el kitabı ile ilgili. Ne soracaksın? Şimdi ilk öğretim okulları için öykü yazım teknikleri. Evet. Ee, evet. Ya burada şöyle bir çerçeve var ya bir Türkçe dersi var. Evet. Mi? Bir de yazarlık dersi de var seçmeli de olsa. Böyle bir dersimiz ee, de var. Yani adı var evet. Ee, yani zorunlu seçmeli midir bir Hı -hı. şeyim yok deneyim yok yani bilmiyorum. Ee, bu kitabı yazarken e, ne diye düşündünüz? Yani e, milli eğitimin o kadar okulunda e, Türkçe ana dilde e, iletişim yetenlikleri de bir yeterlik çerçevesi varken bizim çocuklarımız yazamıyor mu dan hareketle mi bu kitabı kalemle yazıyor? Mümkün mü öyle bir şey? Mümkün. <gülüyor> <gülüyor> ne haddimize böyle bir şey demek? Ama yazamıyorlar. E, sadece yazama, yazamıyorlar değil. E, ...test çocuklar oldukları için... E, ...uzun cümle bile... ...kuramıyorlar... E, ...Türkçe dersleri... E, çok, ...son derece gramer üzerine... E, ...odaklı... E, ...yazı üzerine... ...yani çocukları bir sürü şey öğretiyorlar... ...bilgileri Türkçenin işte... ...inanılmaz detayda... ...edatlar, fiiller... E, e, ...fiilimsiler... ...şunlar bunlar ezberletiliyor ama... ...bunları kullanacakları bir sahaları yok... Bunları biz niye öğreniyoruz ki kullanmadıktan sonra? Yani matematiği toplama, çıkarma, çarpma bölümünü niye öğreniyoruz? Problem çözmek için. Biz de bunları yazabilmek için öğrenmeliyiz ya da okuduğumuzu anlamak için öğrenmişiz. Ama bizim bütün eğitim sistemi bunu öğretmek üzerine, kullanmak üzerine değil. Benim amacım bu kitapla çocukların yaratıcı yazarlık kavramıyla tanışmaları, kompozisyon bu giriş gelişme sonuç cenderesinden kurtulmaları, çünkü çok sıkılıyorlar ve nefret ediyorlar. Hep aynı şeyler. Yaz tatilinizi bir sayfalık açıklayınız. Ya da ne bileyim işte pikni, hafta sonu yaptığınızı yazınız. Şimdi kompozisyon edebi. Çocuklar bunları yapmak istemiyor. Hayal kurmak istiyorlar. Hayallerini yazmak istiyorlar. Karakter yaratmak istiyorlar. E ben de bunun için... Bunları Öyle çocuklarla tanıştınız mı siz? Ben beş yıl ders verdim özel okullarda. Ve inanın çocukların hepsi... ...korkunç keyif aldılar dersten. E, kavramları çok güzel öğrendiler. Korkunç keyif de güzel. Ürkünç <gülüyor> <gülüyor> bir keyif aldılar. <gülüyor> Ona, ve çok uh, mutlu oldular. E, gerçekten yazdılar. Her yıl kitap bastık onlarla. E, kendi kitapları oldu. E, ve e, okumayı sevdiler. Çünkü... E, Okurken niye dikkat etmeleri gerektiğini öğrendiler bu kurallarla. Şimdi burada tabii e, şöyle bir ayrım da var. Onun e, ayrımın adında koymak lazım. E, yani bir e, zorunlu eğitimin e, bir parçası olarak kompozisyon yazmakla. Bunu evet. isteyerek yazmak arasında fark var değil mi? Şimdi düşünürseniz sizin verdiğiniz örnek şuydu. ...yaz tatilinizi bir sayfalık kompozisyon... ...şimdi de tatil sayısı artı iki de... ...birer haftada içeriye tekrar... E, ...iki hafta daha tatil var... ...ortada bir sömestr var ve yaz var... ...öğrencilerin vay, haline yani... ...her tatil dönüşü, tatilde ne yaptınız... Ya ...bu bir zorundalık olarak... ...hissettikleri için çocuklar... ...buna e, mesafe koyabilir mi? Yani Çocuklar bir kere nefret ediyor... ...onları bir şeyleri... ...zorla yaptırılmasından hoşlanmıyorlar. Çünkü çocuklar artık öyle yetiştirilmiyor ailelerde de çok fazla. Ee, mecbur Mesela mecburi okumalar, mecburi yazmalar, ee, bunları ben açıkçası karşıyım. Yani e, kitap dediğiniz şahsınıza özel bir zevkin seçimidir. Yani şimdi biz akübesinde aynı kitabı okuyup aynı zevki al alabilir miyiz? niye çocuklardan bunu bekliyoruz ya da e, çocukların niçin kendi hikayelerini yazmalarına izin vermiyoruz bir sınıfta 20 çocuk varsa 20 ayrı hikaye çıkmalı 20 ayrı tatil değil ben de hani bunun e, önemli olduğunu ve çocukların en azından kurgu yapma yeteneklerini yani bir kurguyu takip edebilme başladığını bitirebilme bir e, hikayeye girebilme ben burada bir sürü ee, ipucu veriyorum kitapta ya da nasıl yapabileceklerini öğretiyorum aslında. E bunu öğrenen çocuk da o zaman okuduğu kitapta da bunları gördüğünde heyecanlanıyor. Ben bunu biliyorum diyor. Bildiği şeyi okumayı sever çocuk. O yüzden de ben bir kompozisyon olayından çıkıp aslında çocukların da keyif aldığı bir yaratıcı yazarlık yaratıcı Dersine dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu. Ya şu doğru mu anlıyorum diye soruyorum. Ee, Türkçe e, öğretim programının temel e, amaçları arasında işte ana dilde dinleme, izleme, konuşma, hmm. okuma, yazma, becerilerinin geliştirilmesi var. var. Şimdi e, anladığım şey şu, yazma becerisi geliştirilmediğini söylüyorsunuz değil mi? Bence evet. Peki, Ama bunların hepsinde de telefon var orada yazmıyorlar mı? <gülüyor> <gülüyor> Ben samimi soruyorum yani sanki ben bu Whatsapp'tan sonra bu yeni nesilde yazma becerisinin arttığını düşünüyorum bilmiyorum. Kısaltmaları arttı. Üç harften bir paragrafı anlar oldular ama yazamıyorlar. Gene yazamıyorlar. Ama emoji başka bir şey. Çünkü yani, biz, evet. biz o yaşta telefonla konuşuyorduk mesela. Yazmak hiç yoktu. Mektup abi. yazıyorduk ama. Yazmıyorduk. Mektup o, benim gençliğimde romantik acaba. bir şeydi ya. Çok teknik. Biz yani yapalım. bir whatsappla karşılaştırın şimdi bir insan günde kaç whatsapp mesajı yazıyor öyle düşünün yani mektup o yüzden ama şimdi yani iki cümle yani facebook instagram şeyi değil ki bu yazmaktan iki sayfa üç sayfadan bahsediyoruz dört yüz kelimeden bahsediyoruz anlamlı arka arkaya dört yüz sıraya sıralayabilmekten bahsediyoruz bir önceki cümleni bir sonraki cümleye size hazırladığı bir sonraki cümleni bir önceki cümleyi bitirdiği bir şeyden bahsediyoruz e bu whatsapp ya da instagram ya da facebook değil Yoksa herkes yazar. Yalnız ifade biçimleri inanılmaz değişti değil mi? Evrensel oldu ama çok güzel. Çinli bir çocukla Türk bir çocuk yazışabiliyorlar şu anda. Ya bir de burada inşa meselesi de kritik bir mesele değil mi Zümrüt Hanım? Yani e, biz aslında bu yazma becerisi derken... ...nesnel bir takım kuralları olan bir biçim üzerine konuşuyoruz değil mi? Yani hmm. işte sizin kompozisyonunu tarif ettiğiniz giriş gelişme sonuca... Hmm. E, ...karakteri koy, karakteri, öykü, e, ka, öyküyü kim anlatacak... ...arkasından işte ne, e, nerede, nasıl, ne zaman gibi soruların... 5N1K'yı 5N1 evet. işin içinde Hı -hı. barındıracak bir anlatı kurmasını bahsediyoruz. E şimdi e, soru tam da bu. Hı -hı. Şimdi böyle hiyerarşik bir dizgede Hı -hı. çocuktan yaratıcı yazarlığı nasıl bekleyeceğiz... Yani o kadar hiyerarşik olarak görmeyin. Bunları adım adım öğretiyoruz. Önce karakterini yarat diyoruz. Karakter yaratmak çok hoşuna gidiyorlar. Çocukların ilk yaptığı şey kendisini tanımlamak. Kendisini karakter olarak koyup ona ekstra güçler eklemek. Mesela buna bayılıyor. Karakterini yaptıktan sonra diyorum ki bunu şimdi bu karakterin bir zayıflığı olsun. Bir de düşman yarat buna diyor o zaman düşmanını yaratıyor. Yani ne yapıyoruz? Antagonist yaratıyoruz. Protagonist yarattık. Sırada antagonist var. Antagonistini yaratıyor. Düşman yaratıyor. Onu diyor. Şimdi diyor biri iyi biri kötü oldu. Hadi bakalım bunlar niçin kapışacak diyorum. Ondan sonra onları kapıştıra. Yani o önemli olan kavramları nasıl verdiğiniz? Tabii bu kadar yaratıcı sözcüğüne de bizim milli eğitimde <gülüyor> bir alerji çıkabilir. Alerji Alerjiyle tavsiye edelim onlara. Zümrüt Hanım sizin küçük yazarın e-kitabı üzerine söyleşmeye devam edeceğiz ama bu arada küçük bir şarkı molası verelim diyorum. Sizin için enteresan bir şarkı seçtim getirdim. The Beres Sisters'ı duydunuz mu hiç? Biraz Hayır. eski. Sizden çok daha eski tabi. Şarkı Almanca başlıyor. Sonra biraz İngilizceye gülümsüyor. Bakayım telavuz edebilecek miyim? İh hop dih zifelip. Dinleyelim. Medale, hera little finta, hera sheen little finta, jingle. <laughs> Mein schöne Mädalle. weil ich die bei mir. Oh, Ucht, Ucht, Ucht, Ucht. mein Matunale. mein Sinn, mein, mein kleine, mein Mijn roekhale, mijn mazel, mijn mijn hart, mijn schuwalen, mijn kleren, mijn schenen, In Harzen mach bei mir hoi yoch yoch yoch di mine my tu dale mine my liver dale mine glitter mine shine a maid Herz macht es wirch chach chach chach es mein mit alle minds in mind the wood alle minds chöne wirch choch choch choch choch choch choch choch choch wirch choch <lacht> Umarım beğenmişsinizdir Teşekkür şarkıyı. Ediyoruz. Ayrıntıdan çıkan küçük yazarın el kitabının yazarı Zümrüt Bıyıklıoğlu'yla canlı yayında konuşmaya devam ediyoruz. Zümrüt Hanım. Evet Akif senle devam edelim. Şimdi tabii e, burada öykü üzerine konuşuyoruz. Uh -huh. ha? Şimdi bu yani öykü inşa etme biçimleri aslında e, uh -huh. küçük yazarın el kitabı. E, sorum şu bu öyküyü üretirken çocukların kendi birinci sosyalleşme alanına dair özellikleri, yaratıcılığını etkiliyor mu? Yani işte İstanbul'da bir öğrencinin bu öykü yazma sürecinde yaratıcı yazarlığına dair kavramsal çerçevesi ürettiği metinle başka bir yerdeki arasında bir farklılık var mı? Kültürel bir şey mi bu? Şimdi açıkçası tabii hani yurt dışında bu ders e, anaokulundan itibaren var. Ve İngilizce ders, yani kompozisyon dersleri yok onların. Hani bayağı ciddi ciddi bunu ders olarak veriyorlar. E, ve onlar üniversiteye başvururken esey yazıyorlar. E, yani o dersin sonuçların, o dersin yardımıyla bir sonucu ulaşıyorlar. Türkiye'de, şimdi biz bunun e, böyle bir ders olmadığı için sonuçlarını da göremiyoruz. Yani... E, Örneğin üniversite, yurt dışındaki üniversiteye başvuracak öğrenciler e, benden rica ediyorlar eseyi. Kendileri bir esey yazamıyor Türkçe olarak. Bakın bu çok korkunç bir şey. E, kendi e, hedeflerini hikayeleştiremiyorlar. Demek ki e, şu ana kadarki eğitim sistemi hani böyle bir yetenek vermemiş. Eğer verseydi bu çocuklar kendi hedeflerini yazabilecek duruma gelirlerdi ki o da hayal güçlerinin aslında çok daha... E, Net olduğu anlamına gelir. Ben ben size bir örnek vereyim. İlkokul yedinci sınıfta bir der e, öğrencime, öğrencilerim yedinci sınıfa ders veriyorum. Hayalleriniz nedir dedim. Ne hayal ediyorsunuz gelecekten? Öğrencimden biri bana şöyle söyledi. İşte işe gireceğim, annemlere bir ev alacağım. Ama çocuk daha yedinci sınıf, bir yedinci sınıf öğrencisinin hayali bu olabilir mi? Bu korkunç bir hayal. Gerçekten hayal değil. Dünya... Evi alacağı muhiti söyledi mi? <gülüyor> Ama dünyayı gezmek ben istemedi. Ben doğruya takıldım şimdi. Bu, <gülüyor> <gülüyor> bu çocuk dünyayı e, dünyayı gezmeli, dünyayı sallayacak hayalleri olması gerekirken... Kiradalar demek ki. Kira, evet, kiradan kurtulmayı Evde hayal edebiliyor. Evde demek ki. Ama işte bu... bu ol... Bu, bu değil, bu olmamalı. O zaman çok lokal kalıyor, çok küçük kalıyorsunuz. Ve sadece kendi anne ve babanızın hayatını devam ettiriyorsunuz. Ama siz hep iki adım önde olmasınız, beş adım önde olmalısınız. Ee, bunu e, ben, ben yaratıcı yazarlıkla, yaratıcılık e, hayal gücünü geliştiren bir şey. Evet e, ve o zaman o çocuk o hayali kurmayacak. Bence daha başka hayaller kuracak. Şimdi tabii bu öğretim programına bir sürü laf ettik. Bu arada ya hakikaten e, bir kontrol edeyim derken şey, enteresan şeyler de Sen kaldı. Sen çalışıp mı geldin öğretim programına? Tabii yani lütfen. E, tabii şimdi e, öğretim programı e, yani bir buçuk yıl önce değiştiği için tabii bunun sonuçlarını falan görme şansı yok ama Mesela hakikaten dilekçe yazma becerisi olmadığı için e, Türkiye'li e, insanda mesela dilekçe e, konulmuş e-posta yazma var mesela. E, e, ortaokuldayken önemli. ben gene dilekçe yazma vardı. Vardı. Yok yok de hayır. De e, yani, ben yazdım. Zaten <gülüyor> senin dönemde vardı ona itiraz yok. İlkokulda e, e yazdık. Zaten ilkokulda diyor. Hı hı. İlkokul beşte başlıyor. E-posta yazma. Beşi ilkokul olmuyor artık. Orta orta o, il, evet orta okulda işte. E-Posta ee, e e ilkokul 3'te başlıyor Günlük e 3'te başlıyor e Gezi yazısı 6'da başlıyor Özlü sözler Sosyal medya mesajları yazma da var Mesela yani Böyle bir alt bağlamda e Şey öyküye gelmeye çalışıyorum da hı hı. E Öykü e Birden 8'e kadar var Tabii var yani burada... E, e... Yani orada yazılı olarak var. Aha. Bu söylediğiniz her şey yazılı olarak var. Sohvat e, yani. yani. Uygulamada yok demek istiyoruz. O el işaretleri radyoda oldu mu? <gülüyor> Pardon. <şeyleri? yani>. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, şimdi şöyle. Bir de bunları sınıflara bölmenin alemi yok. Çünkü çocuklardaki gelişim eşit değil. Bazı çocuk üçüncü sınıfta bazı şeyleri... E, Geçebiliyor bazı çocuk 5'te hala Daha ona geldiği yerde değil ee, Okumanın Ve yazmanın Dereceleri de buna göre Her çocuğa özel olmalı Sınıflardan ziyade kişiye özel bir şeydir bu O yüzden yaz, sınıf Ben açıkçası Sınıfıma az kişi alıp Her çocuk için ayrı ve kendi içinde değerlendirim Bir önceki öyküsüyle bir sonraki öyküsünü Değerlendiririm çünkü Ben A çocuğuyla B çocuğunu kıyaslayamam ki Hayal güçlerinden kelime hazinelerine kadar farklılar. Şimdi nasıl bunları karşılaştırabilir? Yani kister kendi e, portföyünü oluşturup onun üzerindeki e, yani otantik bir ölçme yapmayı tercih ediyorsunuz. Bu arada e, kitabın içerisinde e, beni etkileyen şeylerden e, önemlerinden bir tanesi şeyti alıştırma örnekleriydi. Hı hı. Yani e, ...hakikaten bu yaratıcı yazarlık meselesinde... ...yani özellikle bu... ...etkinlik temelli e, öğretim programlarında... ...sıklıkla kullanılan bir işte, şey. öykü... ...devam ettir falan. Evet. E, burada... E, ...bu alıştırma örneklerinin... E, ya, ...çocuğun hayal gücünü... E, ...arttırdığına dair bir... ...argümanınız var elbette değil mi? Yani, yani aslında... Yani benim değil ama genel olarak e, genel, dünyada genel, böyle bir... ...genel olarak dünyada e, böyle bir... ...eğilim var... E, Burada e, öykü tamamlama, hı hı. E, yani hani yazarlığa yeni başlayan birisi için bir yazara öykünme e, ve o yazarı kopyalamaya çalışmanın e, bir uzantısı olarak mı küçük yazarlar için öneri? Tabii şöyle, şimdi beyaz sayfa sendromunu niye çocuğa yaşatalım ki? Haydi, haydi şimdi bir öykü yazın desem o çocuk o sayfaya bakar. Ne yazacağını bilmiyor ki. Yani nasıl başlayayım ben. Halbuki hazır başlanmışı var. Onu okuduğu zaman diyor ki ister e, o öykünün başını alır başka yere götür. ister e, öbür tarafa götür. Yani orada özgür aslında. Sadece ben onu belli bir çerçeve içine koyuyorum ki yolunu kaybetmesin. Ben bir patika çiziyorum. E, ki o haritada gideceği yeri bilsin. Öbür türlü bomboş bir Harita önüne koysam ben yolunu kaybeder bulamaz çocuk toparlayamaz çünkü bunlar başlangıç seviyesi yedinci sınıfa geldiğinde ama çocuk artık bunları öğrendikten sonra çok daha rahat romana kadar gidiyor benim yedinci sınıfta roman yazan öğrencim var Peki şey itiraz ettikler oluyor mu yani karakterleri sızalıyorsunuz ya. Evet. ya öğretmenim ben böyle bir karakter öteki inşa etmek istiyor, istemiyorum diyen var İstediğini yapar bu, bu sadece kavram. İster... Keşke sen de bu ders alacaktır satın. <gülüyor> ya hakikaten nasıl, nasıl bir şey kaçırmışım. Nasıl böyle içim gitti yani. Içim, yaşın içim, artık içim 34 gittim. oldu. Işte. Veririm. Veririm der. <gülüyor> <Hiçbir gülüyor> <eminim. gülüyor> i̇ç, iç, i̇çim gitti yani. Zümrüt Hanım çok teşekkür ediyoruz buraya kadar geldiğiniz için. Rica ederim için. ben teşekkür ederim. Dünyayı okumanın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ee, gerçekten kitabınızdan ben de Akif'te çok etkilendik. Küçük yazarın el kitabı. E, yazarlık yolunda bir şeyler karalamak isteyenlere, kariyerini burada yapmak isteyen bütün bir ve sekiz miydi? Sekize kadar gider. Yani ha. çok rahat yapalım. Bir de erken gidiyor. olur da buna bir dörtte falan mı baş? Dörtte. Çünkü soyut zekasının oturması lazım Hı. çocuğun. Dört sekiz. Buna bir ite yapmayacağım vaktin sonuna yani. Yani çocukta <gülüyor> soy, soyut, soyut soyut yani düşünme yetini baş, öcüden başladığı... korkuyor mesela çocuk değil. Ama Otoban. başladığını bitiremiyor. O da e, onu demotive ediyor. O yüzden. Öcüden korkmasın. Evet e, tavsiye ediyoruz. E, çok teşekkür ediyoruz stüdyomuza teşekkür, kadar teşekkürleriniz teşekkür için. Çok e, umarım yeni kitabınız çıkarsa tekrar burada ağırlarız e, açık Dergi içinde yayınlanan Dünya Okumak programından ben Aytaç Timur. Herkese iyi haftalar diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Ben Akif Pamuk. İyi haftalar diliyorum. İyi akşamlar. Dünyayı Okumak Yazarlarla Yarattıkları Kahramanlar Romanlar ya da öyküler üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunanlar Aytaç Dimur ve Akif Pamuk.